Bir mücize olaydı Kırk yıl geri gideydim Anamın yazmasını çekiştirip Dideydim Sabah namazdan sonra Dedem bize geleydi Bana öğüt vereydi Bir de beni seveydi Sofu dedem, can dedem Nolaydı sen olaydın Vita yağına kızıp Anama bağıraydın Bakardın serki sofa Kılardın namazını Benden başka kimsenin çekmezdin nazını. Haber aldım ki sana sağlığın cipi çarpmış Gözlerin az görürdü çok görenler ne yapmış Adım kardeşin adı Esed derdin sen bana ne kadar özgemişim, ne kadar hasret sana. Gene bağa geleydin, kalp ağınla mesinle. Anama sesliyeydin, doyulmaz gür sesinle. Bir mucize olaydı, kırk yıl geri gideydim. Anamdan harman edip, Dağda var yüleydim. Sereydük yatakları damın orta düzüne, Uyanaydık harpudun doyumsuz gündüzüne. Canım anam, tez gittin bizden uzak ellere, Kokuna hasret kaldım, ver getirsin yerlere. Senin kokun cennetten, Cennetin bağlarından Çıkıp gelemez misin öpem ayaklarından Çok yattın kara yerde hadi çıkıp da gel Ha düştüm ha düşeceğim Yok tutacağım bir el Bilirim mucize yok Ana yok dede de yok Bilmez misin sen Esat Giden çok Hiç dönen yok